Evet çocuklar bugünkü masalımızın adı da balıkçının oğlu. Evet her zamanki gibi bir varmış bir yokmuş diye başlayacağız değil mi? Evet bir zamanlar her gün taze taze balıklar satan bir balıkçı varmış. Bu balıkçının da bir tek oğlu varmış. Balıkçı oğlunu öyle severmiş ki oğlun bir yana dünya bir yana dermiş. Oğlunun okumasını çok istermiş balıkçı. Onu okula göndermiş. Ama oğlan okumamış. Okumayınca boş gezecek diye ya. Babası güzel bir tabla yaptırmış. Al oğlum götür bu balıkları sat demiş. O günden sonra mahalle aralarında sokaklarda balıkçının oğlunun sesi dalga dalga yayılmaya başlamış. Balıklar çok taze balıklar canlı canlı denizden yeni çıktı. Ha. Çocuğun sesi öylesine güzelmiş ki Onun sesini duyan sokağa dökülürmüş Kendisi de sesi gibi güzelmiş Uzun boylu, geniş omuzlu, pehlivan yapılı bir oğlan Başındaki tablada balıklar ışıl ışıl yanarmış Balıkçının oğlu bir gün sarayın önünden geçiyormuş Balıkları pırıl pırıl sesi dalga dalga Padişahın kızı bu sesi duyunca hemen pencereye fırlamış Bir de ne görsün? Hii. Yiğit bir delikanlı, hemen vurulmuş delikanlıya. Kendisine hizmet edenlere hemen gidin, şu balıkçının bütün balıklarını alın, tablasına da bir kese altın bırakın demiş. Oğlan bu alışverişe şaşmış ama ne denir? Bir kese altını alıp eve dönmüş. Babası oğlanın okumasından yüzümüz gülmedi ama mesleğinden güldü diye geçirmiş içinden. O günden sonra da olan her gün bir kese altında dönmüş eve. Balıkçı hazır paraya kanıp da işini bırakmamış. Gene güzel güzel efendim cins cins balıklar tutmuş. İşte günler böylece sürüp gitmiş. Gene günlerden bir gün balıkçının oğlunun sesi dalga dalga yayılmış. Duyanlar sokağa dökülmüş. Delikanlıyı görmek için güzel delikanlıya işte. O gün padişahın kızı oğlanı saraya çağırmış. Delikanlıyı hemen yıkayıp patlamışlar. Balık kokularından arındırmışlar. Bir de saray elbisesi giydirmişler ki delikanlıya ay, yüzüne bakabilene aşk olsun. Kız oğlana okuma yazma öğretmiş. Sonra efendim ut çalmasını belletmiş. Onu sarayın beylerinden biri yapmış. Ya Bir günde delikanlıya evlenmelerini söylemiş. Delikanlının da içinden geçiyormuş böyle bir istek. Ama söyleyemiyormuş bir türlü. Demiş ki, evlenmek için benim bir koşulum var. Kız merak etmiş. Oğlan da açıklamış. Benim soyum sopum belli. Bir balıkçı oğluyum ben. Saraylı değilim. Bir gün olur da balıkçının oğlu olduğumu başıma kakarsan, o anda dilim tutulur. Konuşmaz olurum. Sonra da geçer giderim. Aradan yıllar geçmiş. İkisi birbirine deliler gibi sevdalı. Yaşayıp gidiyorlarmış. Gel zaman git zaman efendim. Karı koca bir gün tartışmışlar. Olur ya. Oğlan da kızı şöyle bir iti vermiş. Bu davranışa kızan saraylı kız. Ne oluyorsun? Beni balıkçı tatlısı mı sandın? Kaldırıp yere vuruyorsun demiş. Hii. Bu söz daha kızın ağzındayken oğlanın dili tutulu vermiş. Sonra kız dilim tutulsaydı da böyle bir şey söylemeseydim diye geçirmiş içinden ama ne çare? Oğlan konuşmaz olmuş bir kere. Aman Yaman derken balıkçının oğlu üzerindeki saray giysilerini çıkarmış, bir köşede sakladığı balıkçı giysilerini giyinmiş oradan ayrılmış. Hiç baba evine de uğramadan gemilerin demirlediği limana gitmiş. Bakmış gemilere tayfa arıyorlar. Hemen geminin birine tayfa yazılmış. Bir iki gün sonra da gemi uzak denizlere doğru açılmış gitmiş. Kısa bir süre sonra oğlan çalışkanlığıyla ilgiyi çekmiş. Uç çalmayı da bildiği için herkesin hayranlığını kazanmış. ''O liman senin, bu liman benim.'' derken efendim... ...bütün dünyayı dolaşmaya başlamış. Padişahın kızıysa... ...üzüntüden yataklara düşmüş. Sonunda kocasını arayıp bulmak için... ...öyle bir gemi donatmış ki... ...bu geminin yelkenleri atlastan... ...direkleri altından, halatları gümüşten. İçine de erkek giysili kırk güzel kız almış. Kendisi de kaptan gibi giyinmiş... Onlar da uzak denizlere doğru açılı vermişler. Liman liman dolaşmışlar. Her gittikleri yerde oğlanı soruyorlarmış. Sonunda limanın birinde böyle dilsiz bir oğlanı gördüklerini söylemişler. Gemisi iki gün önce Mısır'a gitti demişler. Aa kız durur mu? Hadi o da demir almış, yelken açmış, Mısır'ın yolunu tutmuş. Böyle güzel bir geminin İskenderiye limanına yanaşması olay olmuş. Ora halkı gemiyi gezmiş efendim. Bu arada ülkenin padişahı da gemiye gelmiş. Padişaha büyük saygı göstermişler tabii. Padişah da onları sarayına davet etmiş. Kız akşama gemi tayfası 40 ince kızı almış saraya gitmiş. Sofrada yenilip içilirken aa bir de bakmış ne görsün. Kocası saz çalanların arasında. Hmm. Kız bir ara padişaha dönüp ''Şu karşıdaki delikanlı ne güzel ut çalıyor.'' demiş. Padişah da, ''Güzel ut çalıyor ama zavallı, dilsiz.'' ''Ya, e bu gece gemime gelsin, dilini açarım ben. Açamazsam kırk tayfanın tümü sizin olsun.'' demiş kız. ''Efendim, sabaha dek oğlana yalvarıp yakarmış. Yok, taşta dil var, onda yok.'' Sabah olmuş 40 ince kızı padişaha göndermiş. İkinci gece gene oğlanı konuşturacağını söylemiş. Olmamış. Bu kez gemisini vermiş. Üçüncü gece padişahım demiş. Bu gecede oğlanı konuşturmak istiyorum. Konuşturamazsam başımı vurdurun. Sabah olmuş. Taşta ses var. Oğlan da yok. Padişah idam sehpalarını kurdurmuş. Halk dört bir yandan toplanmış alana... Canını ortaya koyan bu kaptanı herkes tanımak istiyormuş. Daha önce padişah bağışlamak istemiş ama kaptan kabul etmemiş. Oğlan konuşmadıktan sonra yaşamanın ne anlamı var demiş. Oğlan da seyircilerin arasında bulunuyormuş. Biraz sonra kaptanı getirmişler. Elleri arkadan bağlı, başında kaptan kasketi... Cellat ilmiği kızın boynundan geçirmiş ayağının altındaki sandalyeye vurup kızı tam asacakken seyircilerin arasından balıkçının oğlu bağırmış birden. Hey hey o astığınız sultandır balıkçı tablası değil. Kız oğlanın sesini duyunca şöyle bir silkinmiş başındaki kasketin düşmesiyle sırma saçları dağılmış kırk ince kız da alana fırlamış. Onların da tayfa değil her biri birbirinden güzel kızlar olduğuna herkes görmüş bu arada. Alanda efendim bir kaynaşmadır bir şaşkınlıktır gitmiş. Padişah durun durun durun diye bağırmış. Cellat donmuş kalmış. Oğlan kıza sarılmış. Kız da oğlan konuştuğu için gözyaşlarını tutamıyormuş sevinçten. Padişah olanı biteni oğlandan öğrenmiş. Tayfaları da yani güzel kızları da gemiyi de geri vermiş. Unutulmayacak bir tören düzenlenmiş. Oğlanla kız ülkelerine uğurlanmış. Kız ondan sonra balıkla, balıkçılıkla ilgili şaka bile yapmamış. Karı koca mutluluk içinde yaşamışlar, gitmişler. Evet, bu mutluluğun bir payı da sizlerin olsun sevgili çocuklar. Hadi, başka bir masalda buluşuruz ha? Hoşça kalın.